Umrah hukuk 30. sıra ve sınıfta yeni başlayanlar arasında 7 tane arıyorum. O zaman bir boğaz veya temerrütle yasaklanmışımdan izin verilebilir ve boğaz daha iyidir.